وَمَأْوَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onların yanına döndüğünüz zaman, kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için, Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pisterler. Kazandıklarının karşılığı olarak,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 onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ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 Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan odur. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 hüküm ve hikmet sahibidir. Vallazina ettahadu ve kufran ve tefrika baynal mu'minina ve irsadal limen haraba Allah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 أفمن أسس بنياهو على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنياهو على شفا جرف أم من أسس بنياهو على شفا جرف هارف إنها ربه في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بِأَنَّ لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران وَمَن أوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَبَشِّرُوا بِبَيْعِهِمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الله müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler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 İlla ma halim. İbrahim'in babası için mafred dilemesi ise.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 İnnallâhe lehu mulkus vel ardi ve yumît. Ve mâ min min Göklerin ve yerin <yenihi> hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Neqat'e belli Nabi ve Muhajirin ve Alacar'ı Ladinet tabeohu fi saat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 اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا لَّمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا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 onların tövbelerini kabul etti. Ey ayyuhallezine amenuettekullah ve kunu Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطأون موتئ وَلَا يطأون موتئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب له به عمل صالح.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 وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مِعَ الْمُتَّق۪ينَ Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. وَاِذَا مَا لَتُسُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan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 fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. <gülüyor> onlar görmüyorlar mı ki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 Tilk ayatul kitabil hakim Elif lam ra İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Dediler. İnne rabbakumullahu lezî khalakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thumme stavâ alel arş thumme stavâ alel arş yudabbirul emrâ mâ min şefi'in illâ min ba'di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 Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız? İleyhi arji'ukum cemiyan ve'de Allahi hakkâ. İnnehu yabda'ul khalqa thumme yu'iduhu liyecziyel lezîne âmenû ve amilu bil kisdâ. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır. Huwa alladhi jaal alshamsa biya' ve alqamaranu raw wa qadrahu manazil li <Sessizlik> ta'lamu adad alsinin wa Ma khalaq Allahu illa bilhak. <Sessizlik>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 Yehdihim rabbuhum biimanihim tecrî min tahtihimul enharu fi cennatin na'im Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.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 Dualarının sonu ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّاسِ اِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ ileyhim اَجَلُهُمْ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُضْيَانِهِمْ يَعْنَهُونَ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 Aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür. Walaqad ehleknel quruna min qablikum ve bil ve ma yu'minu Andolsun ki biz sizden önce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 Nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهِ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقائي نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به ولا أدراك به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أ تعقلون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 الله يعلم في في onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Sen de ki Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Ve mâ kânennâsü illâ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 aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu. Ve yekulun leûleâ unzile aleyhi ayetun mir rabbih. Fe kul inne'mel gaybul inni ma'akum minel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 وجرين به بريح طيبة وفرح بها جاءت ريح عاصف جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ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 Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. İnne ma mathalu lhayati dunya in enzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabaatul ard فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قادرون عليها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 Vallahu yad'u ila daris-selam ve men Allah esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir.